Rabıtanın çeşitleri, keyfiyeti, faydası ve usulü. Haşiye 34 Rabıtanın meşru ve mendub olmasına, hatta ibadet olmasına delil, en nazaru ila vecihi aliyyin ibadetun. Huzurunda ve gıyabında, Ali'nin yüzüne iyiden iyiye bakmak ibadettir. Mealindeki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, tabarani, deylemi, ve Ebu Nuaym'ın tahric ettikleri Muaz bin Cebel, Abdullah bin Mesud ve İmran bin Hüseyin radıyallahu anhumun ve Mensarru en yanzur ila men sawwara Allahu'l iman fi qalbihi falyanzur ila Abi Hindin ve qala enke huhu ve enke hu ilayhi kendisinin kalbinde Allah Teala'nın imanı suretlendirdiği kimseye bakmak kimi sevindirirse ''Ebi Hind'e iyiden iyiye baksın ve onu evlendirin, ona eş bulun.'' Mealindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, ''Tabarani, Darakutni ve Deyleminin tahriş ettikleri Aişe radıyallahu ta'ala anhanın ve ''Men serrehu en yanzure ila raculin min ehlil cenneti fel ila ila'l-Husayn bin Ali". Cennetlilerden kamil bir adama bakmak kimi sevindirirse, Hüseyin bin Ali'ye iyiden i'ye baksın. Malindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu Ebu Ya'la ve İbn Hibban'ın tahric ettikleri Cabir radıyallahu anhu'nun ve Mensarruhu en yanzura ila raculin tesbukuhu ba'du a'dahi ila'l cenne, falyanzur ila Zeyd bin Savhan. Azalarının bazısı öncelikle cennete giren kamil bir zata bakmak kimi sevindirirse ''Zeyd bin savhana iyiden iyiye baksın.'' Maalindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, Ebu Ya'la ve Deylemi'nin tahriş ettikleri Ali radıyallahu anhunun ve ''Men serrehu en yandura ila raculin yemşi ala zahril erdi, kad qada nehbehu fel ila talha.'' Gerçekte azim bağlayarak kendisinin Allah yolunda öleceğini adayıp, Yeryüzünde yürüyen kamil bir adama bakmak kimi sevindirirse, Talha'ya iyiden iyiye baksın. Malindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu Tabarani, Ebu Ya'la, i̇bn Saad, Sa'd, Tirmidhi ve Ebu Nuaym'in tahriş ettikleri Talha, Cabir ve Ayşe radıyallahu anhumun ve Men en yanzura ila atiqin minen nari fel yanzur ila Ebi Bekrin. Ateşten azat edilen kamil bir zata bakmak kimi sevindirirse Ebu Bekre iyiden iyiye baksın. Malindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu Tabarani'nin tahric ettiği Aişe radıyallahu anhâ'nın ve Mensarruhu ile en yanzura ila bin Meryem'e halıkan ve hulukan felyanzur ila Ebî Güzel yaratılış ve güzel ahlakta Meryem oğlu İsa'nın benzerine bakmak kimi sevindirirse Ebu Zerre i'den i'ye baksın mealimdeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu Tabarani, İbn Ebi Şeybe, İbn Saad Deylemi ve İbn Asakir'in tahriç ettikleri İbn Mesud ve Ebu Hureyre ve Enes bin Malik radıyallahu anhum'un hadisleridir. Kaldı ki mana ve hüküm olarak yukarıdaki hadislerin cümlesi man sırıhı an yanılır ila aşbhihı nasi hadi ve semten ve nahrın bı rısulıllahi sallallahu aleyhi ve sallam hıne yıhrujı min manzilhi hıta yıguda ya fal yanılır ila abdi llahi bı evinden çıktığı zaman tekrar evine dönünceye kadar deveyi boğazlamakta, güzel ahlakta, tamamen hidayet yolu üzerine sebat etmekte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam'e en çok benzeyen kimseye bakmak, kimi sevindirirse. Abdullah İbni Mes'ud'a iyiden iyiye baksın, mealindeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmuş olduğu tabaraninin tahriç ettiği Hazreti Huzeyfe radıyallahu ta'ala Hunun hadisinde kemaliyle izah edilmiştir.